Merhabalar, ben Şenay Demir. Uzun bir yerden sonra kadrajda yeniden öleceğiz. Ee, bundan sonra e, sezon sonuna kadar e, sinema ile ilgili işimleri vizyona giren filmleri birlikte değerlendireceğiz. Ee, bu hafta ilk bölümünde vizyona giren filmleri e, üzerine biraz konuşalım. Bu hafta yoğun bir gündem haftası. 7 film var vizyondan. Bunlardan en dikkat çekici olanı tabii ki Fatih Akın'ın oh. e, çok az sinemada vizyon şansı bulunmasına rağmen Fatih Akın'ın Cennetteki Çöplük filmi Kanda özel, özel bir gösterimle seyircilere buluşmuştu ilk defa. E, Fatih Akın'ın dedeslerinin yani Atayur'da sayılan Etrazon'un sahi, Çamburlu köyünde yapılan çöplüğün e, çevreye ve oradaki insanlara verdiği zararı, oradaki yarattığı dönüşümü gösteren bir valdesal. Bu biz Adana Altın Kozu Film Festivali'nde izleyen fırsatı bulmuştuk. E, Fatih Akın'ın da dikkat çektiği bazı teknik nedenlerle e, ortaya çıkmış eksiklikler bir yana e, özellikle ülkemizdeki çevre problemlerine dikkat çekmesi açısından haftanın e, önemli yapımlarından bir tanesi diye düşünüyorum. E, bir diğer benim görme fırsatı e, bulabildiğim film ee, şu sıralarda devam eden film ekiminde yani görme fırsatı buldum. Gölgede dans. E, belki e, iki yıl öncesinin yani 2010 yılının e, film, İstanbul Film Festivali'ni e, takip edenler hatırlayacaklardır. E, James Morsh'ın Tentel'deki Adam isimli e, bir belgeseli vardı. E, aynı zamanda Oscar'da değer bulmuştu bu belgesel. James Morsh bu sefer e, İngiltere ve... İrlanda arasındaki e, iri üzerinden yaşanılan gerilime, casusluk ve psikolojik gerilim hikayesi üzerinden bakıyor. 1973'te başlıyor, trajik bir ana tanıp gidiyor. Sonra 1993'e geçiyor ve e, e, genç bir kadının e, ailesiyle e, kendisine casusluk teklif eden e, İngiliz hükümeti e, arası, (MI5) arasındaki e, gerilimini anlatan bir film. Ee, iki tarafı da mesafeli durunmayı başarmış olması açısından e, önemliyiz. Yaftanın e, öne çıkan filmlerinden biri ama ben olarak bazı etik problemleri olduğunu düşünüyorum filmin. Ee, bu yıl yani 2012'nin İstanbul Film Fesisüli'nde izleme fırsatı bulduğumuz filmlerden bir tanesi de Aylar Sonu'na göstereme Güneş Yana 2 ee, Nikita Mikhailov'un e, filmi. Ee, hatırlayacaksınız, e, ilk 1994'te çekilmişte Büyük övgüler almıştı. O film daha çok 1930'lar Rusya'sına bakıyordu, Stalin dönemine bakıyordu. Bu kez 2. Dünya Savaşı yıllarından e, odaklanıyor. Yani aynı karakterin 2. Dünya Savaşı yıllarındaki durumuna odaklanıyor. Yalnız e, yani Rus tarihinin en yükseklikçiliği yapımı olarak e, ben seyrediliyor Film ilk Göstermek Uyandım Sanayi'nde yapıldı. Yalnız e, Nikita Mikhailov'un e, Sovyet düşmanlığı öyle bir noktaya varmış ki bir noktadan sonra artık kendi halkına bile yani e, neredeyse e, Nazilerin yanına düşecek kadar bir e, gözünü Sovyet düşmanlığı büyümüş gibi o bakımdan yani film gidip görülebilir ama e, oldukça e, kötü çekilmiş ve e, büyük önyargılarla çekilmiş bir film olduğunu düşünüyorum. Ee, i̇lk filmindeki o sinema salt adımda bu e, Kör Yargılar Yüzünden ortaya çıkamadığı kanaatindeyim. Ee, bir diğer yapım e, ilkini bilirler Taken filmi. Onun ta devamı e, e, olarak e, büyük bir bölüm İstanbul'da çekilen film e, Takip İstanbul adıyla dizide vizyona girdi. E, film e, ortalama bir aksiyon son yönettiği yani emekli bir şey bu kendini bir fide macerasının ortasında buluyor. Filmin bizim motivasyon icraç tarafı tabii ki İstanbul'da çekilmiş olması. üç filmimiz daha var. Bunlardan bir tanesi şeytan marka yerlemiş kariyerinde yeni bir kapı açmasına vesile olan David Frankel yine eee bir ...çalıştığı bir film de karşımızda... ...Aşk Yeniden. E, haftanın... E, eğlenceli yapımlarından bir tanesi... Biz diğer yapımında... ...Magic... Şey, ...Steven Soderbergh'ın... E, e, ...tanıdık bir isim çektiği... ...Magic Make... ...bu da... E, ...Stick Düz dünyasına ...tersten yani erkek... ...Stick Düzci... üzerinden bakıyor... E, ...zaman zaman eğlenceli olabilen... ...yapım... Türk için haftanın seçimi esasının maceraları iki ee, filmin e, Türkçe seslendirme kadrosunda Ozan Güven ve Engin Alkan gibi isimler de var. E, şimdi kısa bir öyle verelim. Aradan sonra yani başlayacak olan Altın Portakal Film ilgili ile biraz sohbet edelim. <gülüyor> Belki bomun markister oturmuşsa din der diyor zaman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 Bir hayat daha olmalı der gibi kafirin git onlar uykularda. Der gibi kahverin git onlar uykularda. bakire aşkları dinlenmemiş dinlenmemiş bakire aşklarda da Et. Bir yerinde yazı tarih yazı e, 49. altın yanar seni tarihi yosunlar. Eee Film Festivali bu yarın e, başlıyor. Film festivali bu yıl erken tartışılmaya başlandı. Yavşanlı bir Başkanı olmasıyla ee, İmdaralarında bulunduğum bir grup sinema yazarı ve sinema yani insanlar Vülaşar'ın geri başkanlığını e, masaya yatırdı. Olur mu olmaz mı diye. Ama e, onun bütün tartışmalar bitti. Artık festival e, geldi çattı. Festivalde ilk önce 11 filmin yarışacağı duyurulmuştu. Bu 11 filmin okuz tanesinin de ilk film <gülüyor> olduğu e, dikkat çekiyordu. E, bu biraz Şundan da kaynaklı Altın Kozu Film Festivali Eylül ayını atınca takvimini e, ilk seçenek olarak genelde e, yansımanlar orayı tercih ediyorlar ve Altın Portakal da bence çok olumlu bir gelişim olarak son iki yıldır ilk filmleri e, daha fazla kalabalık tutmaya çalışıyor. Bence bu iyi bir e, yöntem. E, böylece keşifleri açık bir festivale dönüşüyor. Tabi burada e, ön eleme jürisinin çok iyi olması ve anayışmaya gelecek o bir kalitesini yüksek tutmaya çalışması önemli. Ee, yalnız e, girdiğinde küçük çaplı bir tartışma yaratan, yarışma programında yer aldığı için tartışma yapan kuma e, filmi e, çek zorunlu olarak çekilmek zorunda kaldı. Çünkü filmin tamamen Avusturya yapımı olduğu için Türkiye'de eser işletme vergisi alamadı. E, yalnız Altın Portakal'ın e, yönetmeliğinde filmin eser işletme vergisi almış olmalı gibi bir madde var. Dolayısıyla Kuma filmi çekildi. Yarışmada şu anda 10 film var. Ee, bu filmlerden 8 tanesi. ilk film e, aralarında ve indik de ödülünü alan çift de. E, Ali yönettiği çift filmi. Tabii ki dikkat çekiyor. E, bir dikkat çekici e, yapımda Tunç Oğlan'ın 20 yıl aradan sonra Bömer Sedas'ten e, 20 yıl sonra çektiği e, filmiyle yarışmada yer alacak olması bu da tabii ee, söylediğinin merakla beklenen konu önemli bir tanesi olacak. Mesela senin bu yıl bir başka dikkat çekici özelliği. İspan Zobo gibi önemli bir ismin uluslararası yarışmada bir e, başkanlığı yapacak olması. Uluslararası yarışmadaki filmlerde de böyle kapıca göz attığınızda daha çok e, Asya, Orta Doğu ve e, Türkiye'nin yakın e, bölgelerinden toplanmış ve ağırlıklı genç yönetmenlerin filmlerinin olması bu da bence e, önemli eğer Altın Polatakal bu tür böyle bir coğrafyanın e, genç yönetmenlerinin filmlerini gö gönderdikleri e, önemsedikleri bir e, uluslararası festival üstüne dönüşebilir. Bence bu doğru bir e, taktik olabilir. Fesadifen böyle olmadıysa. E, bunun dışında festivalde yine yan bölümlerde Artul İtci, Michael Haneke, Kriar ve Ken Loach filmleri gösterilecek bakıldığında oldukça zengin bir e, yarışma zengin bir program var Altın Portakal'ın. E, kısa ve belgesel bölümleri de, e, yarışma bölümleri de oldukça güçlü. E, örneğin Altın Koza'da ve İstanbul Altın Altın Koza'da ana yarışmada izlediğimiz ana dilimleri de ve Siyirtin Sırp'ı e, bu kez e, Antalya'da belgesel bölümünde yer alıyorlar. Diğer belgeseller de çok güçlü. Yani şekilde e, Kanun'da en iyi kısa film ödülünü alan şarkı e, Sessiz de ee, Antalya'daki e, yarışmanın yarışmada var. Dolayısıyla e, yılın en iyi kısa filmlerinin ve belgesellerinin buluştuğu platforma da dönüşmüş durumda, kısa belgesel yarışması. Ee, ama tabi bu Antalya, e, önümüzdeki hafta daha iyi konuşma fırsatı bulacağız. Çok büyük ihtimalle, e, tabii magazin tarafıyla hani çıkacak, Hülya ne yaptı, ne etti, nereye gitti, nasıl davrandı gibi. Umarım bütün bu karmaşığın içerisinde oradaki filmlere dair haberleri, filmlere dair eleştirileri gazete sayfalarında görme fırsatımız olur. Bu haftalık da bu kadar diyelim. Önümüzdeki hafta yine Altın Portakal gündemi ve sinemaya dair başka gelişmelerle, vizyona giren filmlerle birlikte olacağız. O belki hayattan hey, hey, hey, Geçmişteki günlerden hey, hey, hey, Bir teselli ararsan hey, hey, hey, Bak o zaman resmime hey, hey, hey, Göra kan o yaşları ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, Benden sana son kalan bir küçük resim şimdi hey, hey, hey, Cevap veremez ama hey, hey, hey, ya. Ağlar yalnızlığına hey, hey, hey, ya. Ve iştarda kalan Bir avuç an şimdi Koyup da bir başıma Bırakıp gittin beni Bir gün belki hayattan ye, ye, ye, Geçmişteki günlerden ye, ye, ye, Bir teselli ararsan Bak o zaman resmime ye, ye, ye, ya. Sen yalnız değilsin Biliyorum neredesin Bu zerdi beni yaşasaydım Görseydim Bir gün belki hayattan Geçmişteki gündemden Bir teselli ararsın Bak o zaman resmime Benden sana son kalan hey, hey, hey, Bir küçük resim şimdi Ey hey, hey, Cevap veremez zaman. Hey, hey, hey,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 Bir gün belki hayattan yeah, yeah, yeah, Geçmişteki günlerde Ye yeah, ye yeah, yeah, ararsın yeah, yeah, yeah, Bak o zaman resmime yeah, yeah, yeah, ya. sen, sen yalnız değilsin biliyorum, biliyorum neredesin Bu Güzel üzerdi beni Yaşa saydım, değer saydım. adraj Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir